The whole darn human race Emeğin gündeme programdan Merhaba, ben Mustafa Yalan. Bugünkü konuğumuz DİS Uluslararası İletikiler Direktörü Covant Dilerçik. Kendisiyle Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun bu yıl 10.sını yayınladığı Süresel Haklar Endeksini konuşacağız. Hoş geldin Covant. Seninle geçen senede e, bu raporun dokuzuncusunu konuşmuştuk. E, bu nedenle aslında bir tekrardan yayın da söz konusu. Davetimizi kabul edip programa katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Evet yeni raporda Türkiye'ye dair nasıl tespitler var olanı başlayalım istersen. E, hoş bulduk. E, teşekkür ederim. Evet geçen sene konuşmuştuk. Şimdi biz de e, bu programı belki gelenekselleştirmiş e, olduk. Böylece... Geçen sene ile bu sene arasında nasıl değişiklikler var, nasıl farklar var onu da e, konuşabiliriz. Şimdi Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun hazırladığı bu Küresel Haklar e, Endeksi bütün dünyadaki işçi hakları ihlallerini değerlendiriyor farklı açılardan ama Türkiye'de, e, Türkiye rapora göre en kötü 10 ülke arasında yer aldığı için biraz e, dikkat çekiyor. E, basında, kamuoyunda da oldukça dikkat çekti. İşte Türkiye en kötü 10 e, ülke arasında. Şimdi bu rapor ülkeleri e, sendikal hakların durumuna göre sınıflandırıyor. Türkiye, e, sendikal haklarının, işçi haklarının güvence altında olmadığı ülkeler kategorisine e, giriyor. E, özellikle Türkiye'deki grev yasakları, grev ertelemeleri sendika üyelerine sendika yöneticilerine yönelik keyfi gözaltılar, tutuklamalar ve şirketlerin sistemini uyguladığı sendika düşmanlığı nedeniyle Türkiye bu raporda. Geçtiğimiz yıla kıyasla, geçtiğimiz yıllara kıyasla raporda şurada vurgulanıyor. Türkiye'deki saldırılar devam ediyor. İşte protestolara, sendika protestolarına yönelik polis müdahalesi, sendikacılara yönelik keyfi tutuklamalar, şirketlerin, patronların sistematik sendika düşmanlığı e, vurgulanıyor devam eden bir yöntem olarak ve e, şirketlerin bir hani bir yöntem olarak, bir metot olarak sendika üyesi olan işçileri işten attığı e, vurgulanmış durumda. E, sendika etkinliklerine yönelik e, baskılar açısından özellikle e, DİTK ve KESK üyesi e, kamu çalışanlarının, sendika yöneticilerinin e, gözaltına alınması, tutuklanması olayları e, raporda veri olarak yer alıyor ve bu sene ee, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Doktor Şevlen Korul Fincancı'nın e, tutuklanması e, raporda e, yer almış e, durumda. E, geçtiğimiz yıl içerisinde e, Türkiye'de yaşanan e, deprem e, felaketi sonrasında sendikaların depreme dikkat çekmek e, için düzenlediği bir e, protestoda e, disk ve kes İşçilerin, kamu çalışanlarının e, gözaltına alınmış olması e, raporda dikkat çeken bir veri olarak e, bulunuyor. Şimdi raporun genelinde bir e, işte, küresel eğilim olarak, hak, hak ihlali olarak sendikal ayrımcılık e, vurgulanıyor. Sendikal ayrımcılıktan kasıt şu e, rapor terminolojisi içinde. E, bazı çalışan kesimleri, bazı işçi kesimlerinin sendika kurmaları, veya sendikaya üye olmaları engelleniyor. Dünya genelinde bir e, durum bu. Örneğin göçmenlerin, mültecilerin, e, ev işçilerinin, e, dijital platformlar üzerinde çalışan işçilerin e, veya bazı serbest ticaret bölgelerinde, özel sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin sendika üyesi olması, sendika kurması e, bazı ülkelerde yasak. Türkiye bu kategoride e, ele alınmış durumda. Çünkü Türkiye'de bazı e, kesimler sendika kurması tamamen yasak. Ayrıca göçmenlerin, mültecilerin sendikaları üye olması önünde de e, önemli engeller var. Bu e, vurgulanmış durumda. E, aslında bütün dünyada bir e, sendikalatlar, işçi kötüye gidişi var. Türkiye bunun bir e, parçası. En kötü bölge e, Kuzey Afrika ve Orta Doğu. E, en iyi bölge aslında, yani iyi bir bölge yok ama en iyi bölge Avrupa. Türkiye Avrupa bölgesi içinde yer alıyor. Belarus'la beraber Avrupa'da e, en kötü 10 ülke arasında yer alan e, tek ülke e, Türkiye. Türkiye aynı zamanda e, şimdi bu raporda farklı ülke kategorileri incelenebiliyor. Hani OECD ülkelerini ayrı inceleyebiliyorsunuz. G20 ülkelerini ayrı inceleyebiliyorsunuz. İngiliz, e, İngiliz ülkeler topluluğu Commonwealth grubunu ayrı bir değerlendirme e, içinde bakabiliyorsunuz. E, Türkiye bir OECD ülkesi. Türkiye bir G20 ülkesi, Avrupa kıtasına kabul ediliyor, Avrupa Birliği ile ilişkileri var, geniş bir ticaret hacmi var, ekonomisi büyük bir ülke. Bu gruplar içinde en kötü 10 ülke arasında bulunan tek ülke Türkiye, yani Bangladeş gibi bir ülkeyle yan yana olmaması gerekirken Türkiye yaşayan işçi hakkı ihlalleri açısından en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Raporda merak eden dinleyiciler incelerse yasal mevzuat ve işte toplumsal gösterilere, sendika eylemlerine dışında şirket bazında şirketler bazında yaşanan hak ihlalleri de raporlanmış durumda. Bunlar arasında hakkını arayan, fabrika önünde nöbet eylemi sürdüren işçileri Zehirlemeye dönük kimyasal maddelerle zehirlemeye dönük e, bazı saldırılar gerçekleştiren şirketler de var. E, kendi ülkesinde Avrupa'nın dünyanın farklı ülkelerinde sendikalarla ilgili işler içinde olan, işçilerin çalışma koşulları iyi olan ama Türkiye'deki fabrikasında e, sendika iyi olan işleri ertesi gün işten atan e, küresel şirketlerin e, adı da geçiyor. Ee, bu da hani ilginç bir örnek olarak belki işte dünyanın en büyük şirketlerinden en bilinen şirketlerinden biri bütün dünyada sendikalarla iyi bir diyalog halindeyken Türkiye'deki fabrikasında e, sendika üyesi işleri e, işten e, atabiliyor. Bu tür örnekler de raporda yer alıyor. Yani Türkiye hakların güvence altında olmadığı, sistematik sendika düşmanlığının e, yapıldığı bir ülke olarak bu raporda e, yer alıyor. Evet. evet. Rapor e, kendi sitesinde de belirttiği gibi 149 ülkeyi kapsıyor ve Türkiye'nin de arasında yer aldığı en kötü 10 ülke sunlar. Bangladeş, Beyaz Rusya, Ekvador, Mısır, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Türkiye ye. en kötü 10 ülke sunlar. E, aslında raporda öne çıkan da var. İstersen biraz daha e, özellikle özet olarak e, raporu sunan... Diğer ülkelerde bunlar belirtilmiş. 10 ülkeden 9'u grev hakkını ilgilendirdi. Ülkelerin yüzde 70'leri çalışan insan hakları, çalışan insanları sendika kurma veya sendika üyelerinin artıman bir sözü gibi. Bu genel testikleri de aslında belirtin ama biraz daha açabilir miyiz? Biz de daha önceki konuşmamızda özellikle sendikalara yönelik açılan tazminat davalarından da bahsettik. Biraz da para gücünü kullanarak sendikaları ve sendika liderlerini Yıldırma politikası da 2020'de yöneticen başlıklardan biriydi. Biraz dokunularda evet, girer mi? Evet, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu aslında uzun yıllardır e, ülke ülke yaşanan işçi hakkı ihlallerini e, raporluyor. Bu konuda düzenli bir raporlaması var ama son 10 yıldır bunu bir endeks olarak yayınlıyor. Endeksten kasıt şu yani ülkeleri kıyaslayabiliyoruz, geçtiğimiz yıllarla kıyaslayabiliyoruz ve çeşitli eğilimler, trendler e, ortaya çıkıyor. İşte bu raporda belli başlı bazı sendikal hak ihlalleri sınıflandırılmış durumda. Bunlardan belki en önemlisi, en çok vurgulamamız gereken e, grev hakkı ihlali. E, grev hakkı fiili olarak veya yasal e, biçimlerde engelleniyor. Toplu sözleşme hakkı, toplu pazarlık hakkı gasp ediliyor. E, yasal mevzuat sınırlandırılmak istedimleniyor. Sendika kurma hakkı e, engelleniyor. Sendika üye olma hakkı engelleniyor. İlginç bir, dolaylı bir e, hak ihlali işçilerin adal adalete erişim hakkının gasp edildiğini görüyoruz. İşçilerle ilgili davaların, iş hukuku davalarının çok uzun e, sürdüğünü e, görüyoruz. Türkiye'de de bu yaşanıyor. Bir yani adalete erişim e, meselesi de var. E, sendika etkinlikleri, işçi protestoları e, engelleniyor. Keyfi gözaltılar, tutuklamalar yaşanıyor. Şiddet uygulanıyor işçilerin hak arayışlarına. Bu şiddet öyle ki cinayete varan noktalara varabiliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde sendikacıların, işçilerin öldürüldüğünü görüyoruz. Bunların başında dikkat çeken bir örnek olarak Kolombiya. Dikkat çekiyor. Kolombiya'da her sene çok sayıda sendikacı öldürülüyor. Bu sene Ekvador'dan kötü haberler aldık. Ekvador'da geçtiğimiz yıl içinde... Büyük toplumsal eylemler e, yaşandı. E, demokrasi ve yurttaş hakları talepleriyle. Bu eylemlerin başını Ekvator'un yerli halkları ve sendikal örgütler e, çekti. Buraya yönelik e, şiddet e, uygulanması sonucu 5 e, sendika üyesi işçi hayatını e, kaybetti. Yine Svaziland'da e, işçi hakları, iş hukuku ve insan hakları hukuku alanında e, tanınan bir e, avukat ve insan hakları Avukat aynı zamanda Senegal'deki avukatlığını yapan biri bir siyasi cinayetle katledildi. Bu tür dikkat çeken örnekler var. Şimdi grev hakkı pek çok ülkede tehdit altında. Yani Kanada'da da tehdit altında, Belçika'da da tehdit altında. İşte biraz önce Türkiye'den bahsederken söyledik, bazı işçi kesimlerinin sendikaların üye olmaları yasak. Ee, işte Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri e, gibi ülkelerde organize sanayi bölgelerinde, serbest ticaret bölgelerinde çalışan işçiler sendikalara e, üye olamıyorlar. Hatta bazı ülkelerde göçmen işçilerin e, pasaportları kimliklerine el konuluyor. Kafala sistemi dediğimiz işte yani, evet. ortada ülkelerinde, körfez ülkelerinde yani kölelik e, koşulları e, uygulanıyor. E, pek çok ülke his ve pazarlık hakkını e, ihlal ediliyor. Mesela Hollanda gibi sendikalaklarının, işçi haklarının gelişmiş olduğu bir e, ülkede bile e, geçtiğimiz yıl içinde e, toplu sözleşme hakkının e, daraltılmasına yönelik bazı e, uygulamalara e, şahit olduk. Bazı ülkelerde e, sendikalar yasaklandı, kapatıldı veya sendikaların kuruluş evrakları reddedildi. E, bunların başında dikkat çeken bir örnek olarak Belarus e, geliyor. Belarus'ta Sendikalar Konfederasyonu, Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu yasaklandı ve yöneticilerin e, perdesi tamamı e, tutuklandı. Şu an cezaevinde bulunuyorlar. Yine geçtiğimiz yılda e, yıl içinde Hong Kong'da çeşitli e, sendikalar ilanları oldu. Orada da Hong Kong Sendikalar Konfederasyonu e, yasaklandı. Genel başkanı e, ve genel başkanın ailesi şu an e, cezaevinde bulunuyor. Hong Konglu sendikacılarda şu an e, İngiltere'de e, sürgündeler. E, bu 10. raporda e, özellikle de e, son yaşanan işte, savaşlar, iklim krizi vs. de vurgu yapılarak e, otokrasilerle demokrasiler arasında bulandıkları zaten özel vurgu yapılmış. 9. raporda da aslında İstiyar ile genel insan haklar arasında doğrudan paralel bir ilişki kurulmuş ve e, yeni bir toplumsal sözleşme e, Vurgusu öne çıkarılmıştı. E, buna dair ne söylemek istersin? 10. raporu daha özgün kılan e, vurgular neler? Evet. E, yeni bir toplumsal sözleşme aslında e, sendikaların ulusal veya uluslararası düzeyde son yıllarda vurguladığı bir talep, bir e, slogan. E, bu... E, Raporun ortaya koyduğu bir durum var. Şimdi son bir yılda işte gerek pandemi, gerek ekonomik kriz, gerek iklim krizi, gerek Ukrayna savaşından kaynaklı, işte enflasyondan ve enerji krizinden kaynaklı işler gerçekten bütün dünyada bir geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Fiyatlar artıyor, işlerin alım gücü düşüyor. Türkiye bunu en şiddetli, en sıcak şekilde hisseden ülkelerden biri ama bu, bu bütün dünyada yaşanan bir durum. Bütün dünyada işçiler gelişmiş bir Batı ülkesi de olabilir, Güney Asya ülkesi de olabilir. Ülke fark etmeksizin işçiler bir geçim sıkıntısı yaşıyorlar. işçiler ve aileleri maaşlarının iyileştirilmesi çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir etkinlik yaptıklarında da demokrasinin ve insan haklarının sınırlandığını, daraldığını görüyorlar. Bütün ülkelerde bu şekilde bazılarında doğrudan şiddet, bazılarında yasal mevcutla karşılaşıyorlar. Bir dengesizlik oluşmuş durumda. Dolayısıyla bizim artık yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. İşçilerin sesinin daha iyi duyulması için, işçilerin gerek şirkette, gerek ülkede, gerekse uluslararası düzeyde yönetime katılabilmesi için yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Bunu Türkiye'de de vurguluyoruz. Bu bir anayasa değişiklikliğinden Birleşmiş Milletler sisteminin işleyişine veya işte uluslararası, çok uluslu ülkelerin işleyişine dair değişiklikler anlamına geliyor. İşçilerin sesinin duyulması, işçilerin yönetime katılması talebi anlamına geliyor. Bunun farklı boyutları var. İşte i̇klim krizine karşı, iklim krizinden etkilenecek işçilerin, yoksul halkların söz sahibi olması boyutu da var. Diğer e, yanıyla örneğin e, yapay zeka ve teknolojik e, benzer teknolojik gelişmeler sırasında işçilerin e, taleplerinin e, dikkate alınması e, boyutu da var. İşte pandemi sonrasında gördük sosyal güvenlik sistemlerinin sağlık sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu e, yaşayarak gördük. E, küresel bir Sosyal güvenlik, küresel bir sağlık sisteminin olukmasında işçilerin taleplerinin dikkate alınması gerekiyor. Aslında yeni bir toplumsal sözleşme bunu vurguluyor ve raporda gördüğümüz bütün dünyada demokrasi kötüleşirken ona bağlı olan işçi hakları da kötüleşiyor. Evet. E, İçok Genel Sekreter denen Luke Krangel'ın sözleri bence oldukça e, önemli. Sadece okumak istiyorum. Küresel aktör endekte demokrasinin temellerinin saldırı altında olduğuna raiz çok edici kanıtlar sunuyor. İstiaklarının korunması ile herhangi bir demokrasinin gücü arasında açık bir bağlantı vardır. Birinin elezioni diğerinin bozulmasına anlamına gelir. Aynı zamanda kendisi raporu yazdığı özel özellikle sorgu yapmış Otokrasiler ve demokrasiler arasındaki çizgi bulanıklaşmaktadır. Ve hükümetler iş dünyası bu çizgiyi daha da belirsizleştirmeye çalıştıkları bu e, kötü durumun en vefatında yer almaktadır diye bir vurgu yapmış. E, peki, e, bence önümüzdeki raporlarda ne göreceğiz? Gidişat nereye doğru? Çünkü her rapor bir öncekinden daha kötü bir duruma işaret ediyor. E, neler yapılmalı? Hem dijital hem de e, uluslararası sanayiciler Konfederasyonu buna ilişkin e, neler planlıyor? Önümüzdeki süreci nasıl görüyorsun Neler söylemek istiyor? Bu seneki raporda şöyle bir ifade var. Ee, yani hak ihlallerinde rekorlar kırıldığı belirtilmiş. Yani geçen seneyi aşan daha büyük ihlaller yaşanmış durumda. Aslında hani bu rapor, şimdi çoğu zaman raporlar için hani rapor yazılır, rafa kaldırılır. Rapor yazılır, internet sitesine yüklenir, bir sonuç tutmaz bir kaygı, soru işareti oluşturur. Bu raporun aslında bazı somut sonuçları, somut etkileri oldu dünyanın farklı ülkelerinde. Örneğin Meksika geçtiğimiz yıllarda bu raporda işte en kötü ülkeler arasında yer alıyordu ve Amerika Kalkınma Bankası (IDB) Inter American Development Bank Meksika'ya kalkınma kredisi vermek için bu koşul, bu rapordaki bu endeksteki durumunu iyileştirme koşulu sundu. E, da 2020-2021 yıllarında önemli bazı reformlar yaparak e, işçi haklarında, so, işçilerin sosyal haklarında iyileştirmelere gitti. Endeksteki yerini biraz iyileştirdi. Onun üzerine Amerika Kalkınma Bankası'ndan e, kredi alabildi. Benzer bir şekilde Brezilya 2019 yılında mecliste özel bir oturum yaptı. E, o yıl e, Brezilya en kötü 10 ülke arasındaydı ve henüz e, Bolsonaro hükümetteydi. Lula seçilmemişti. Bolsonaro hükümeti bile e, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun bu raporunu mecliste e, değerlendirdi ve bazı reformlar e, yaptı. Yani sadece Brezilya ve Meksika değil, İngiltere'de geçtiğimiz yıl Avam Kamerası'nda bu raporu e, değerlendirdiği bir oturum yaptı. E, biz İngiltere olarak e, sendikaların doğduğu ülkeyiz. Sendikaların e, beşiği zaman e, Düzenli işçi hak ihlallerinin o yaşandığı bir ülkeyiz ve Avrupa'daki en kötü ülkelerden biriyiz. Bu durum nasıl düzeltebiliriz diyerek konuyu avam kamerasının siyasetin gündemine aldı. Türkiye'de bu rapor kamuoyunda geniş yankı buluyor, basında yer buluyor. Ama henüz İngiltere veya Brezilya'da olduğu gibi resmi makamlar, ilgili bakanlıklar düzeyinde herhangi bir karşılığı olmadı bu raporun. Tabi bu rapor aynı zamanda bir e, ihlaller raporu olduğu kadar bir direniş raporu. E, çünkü ihlaller yaşanıyor, baskılar, cinayete varan baskılar var ama dünyanın her yerinde sendikalar. Bu ihlallere direniyorlar. E, her türlü baskı altında, yasaklama altında faaliyetlerine devam ediyorlar ve birbirleriyle iletişim halindeler. Bu rapor aynı zamanda bir e, direniş raporu. Önümüzdeki yıl e, bu direniş, bu mücadele, işçilerin hak arayışı. Ee, devam edecek. Yani Çok ilimsel olmak mümkün değil. Hani önümüzdeki yıl işçi haklarının gelişeceğini e, söyleyemeyiz ama bütün bu zor koşullar altında bile e, sendikalar mücadeleye devam ediyorlar. Bu rapor bunu da gösteriyor. Evet. Çok mutluyuz sözleşme örgütünden bahsetmiştik. Yine İTÜK Genel Sekreter Vekili Luke Triangle'ın e, buna ilişkin sözlerini de aktarmak istiyorum burada. Sadece yeni bir toplumsal sözleşme güveni yeniden itaat edebilir ve demokrasilerimizin iklim krizi, için geleceği, kamu sağlığına yönelik zorluklar ve reokalistik istikrarsızlığın daha yaratmaya devam edeceği, veritsiz bir geleceğin taleplerini karşılayacak ama uygun olmasını sağlayabilir. Salkantılı zamanlarda istihakları hiç bu kadar elzem olmamıştı demiş. Kendisi yazdığı ön sözün e, son cümleleri bunlar. E, toplumsal sözleşmenin özellikle hem de hem toplumsal sözleşmenin kapsayıcılığı hem de istatiklerin aslında dar anlamda ücret e, sendikal olma hakkının ötesinde aslında bir insan hakkı olarak ifade edilmesi ve iklim krizinde kapsamadığı işte, e, yapay zeka gibi mevzularda burada yapılması çok daha geniş bir vizyonu da önümüze koyuyor aslında. E, bu açıdan özellikle e, yapılması gereken bir e, endek. Daha önceki dokuzun endektede benzer röportalar yapılmıştı. Peki son olarak dinleyicilerimde neler söylemek istersin ve e, bu rapora nereden ulaşabilirler, nereden bulabilirler bu raporu? E, zaman zaman e, bu tür insan hakları raporları yayınlanıyor. Gerek basın özgürlüğü gerek insan hakları özgürlüğü üzerine ülkeleri veya dünyayı değerlendiren raporlar yayınlanıyor. Ama bu Raporların çoğu aslında batı merkezli e, raporlar. E, bazı ülkeleri özel değerlendirirken e, batı ülkelerini gözden e, kaçırabiliyor. Süresel Haklar Endeksi o açıdan bir istisna doğrudan ülkelerden, sendikalardan gelen bilgilerle e, oluşturulduğu için e, bütün dünya ülkelerindeki ihlaller e, raporlanmış e, durumda ve aslında en kötü 10 ülkeden bahsediyoruz ama İyi ülkeler yok, işçiler için iyi ülke yok, kötüler ve daha kötüler var. Gelişmiş batı ülkelerinde bile işçi hakkı ihlallerini görüyoruz. Örneğin yakın zamanda Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron emeklilik reformunu emeklilerle, emekçilerle, sendikalarla hiç görüşmeden, hiç istişare yapmadan çıkartmaya çalıştı. Buna karşı sendikaların büyük gösterileri oldu ve o gösterilerde polis şiddet kullandı. Gözaltılar oldu, gözyaşartıcı gaz, biber gazı e, kullanıldı. Bu da raporda vurgulanıyor. Fransa, e, Fransız polisinin sendika vermek şiddeti raporda vurgulanıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın göbeğinde Fransa'da e, İran'da 1 Mayıs gösterilerine uygulanan şiddet gibi bir e, şiddetin e, uygulandığı görülüyor. E, Hollanda, Belçika gibi, Kanada gibi e, sosyal güvenlik sistemlerinin, sendikal alaklarının gelişmiş olduğu ülkelerde de bu iclerlerin yaşandığı vurgulanıyor. Dolayısıyla aslında bütün dünyayı kapsayan bir rapor. Tabii işte bazı savaşların, iç savaşların çatışmaların yaşandığı bölgeler var. Filistin gibi, Libya gibi, Suriye gibi Yemen gibi. Buralarda zaten hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Buralarda e, hak gaspları çok daha farklı boyutlarda yaşıyor. Bunlar e, raporda e, vurgulanmış durumda. Biraz önce bahsettik işte kafala sisteminin adeta köleliğin e, devam ettiği e, ülkeler e, mevcut. E, bu rapora merak edenler aslında basında oldukça yer aldı Türkçe özetiyle ama e, Türkçesi şu an mevcut değil ama İngilizce veya Fransızcadan e, küresel Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, ITUC'nin web sitesi üzerinden veya Global Rights Index sitesi üzerinden erişilebilir. Burada hem bir yazılı metin olarak, bir kitapçık olarak hem de interaktif bir web sitesi olarak erişilebiliyor. Böylece harita üzerinden tıklayarak merak ettiğiniz ülkedeki durumu e, görebiliyorsunuz. E, kıtaları kıyaslayabilirsiniz. İşte G20 ülkelerini, OECD ülkelerini aralarında e, kıyaslayabilirsiniz. Bir interaktif e, harita var. Geçtiğimiz yıllara da bakabilirsiniz. Böylece Herhangi bir ülkede e, bu sene nasıldı, bir önceki sene nasıldı e, interaktif harita üzerinden de e, kıpkı yapılabilir. Evet, katıldığım için çok teşekkür ederiz Kuvan. E, bugünkü konuğumuz DİSK Uluslararası İlskiler Direktörü Kuvan Teli Kendisiyle Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun bu yıl 10. sınav yayınladığı Küresel Aktaş Endeksini konuştuk. Muhtemelen e, önümüzdeki aylarda bir yeni rapor yayınlandığına gene seninle bu raporu konuşacağız. Ee, yeni bir programda görüşene kadar bütün dinleyicilerimize hoşçakalın diliyorum.